Peki asal syakint Bu adamların asıl problemi problemnya kardeşim? Resulullah Rasulullah Vesselam'ın davetinin açık olmaması mı? Haşa bekilla. Ve Wajat sudi diketene bi hata olması mı? Haşa Wajat orang orang duduk biqalu asatir ul awalin, buh, orang orang masalah itu. Buat orang sihirbaz, buat orang majnun, buat orang orang kita orang kita orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang Bilakis öyle değil, kezzabu bis sa'ah. Onlar kıyamet saatini yalanlıyorlar. Aslında ölümden sonra bir hayata yakinen inanmadıklarından dolayı bunu yapıyorlar. Bakın peki bu yalanlayanlara Allah Azze ve Celle ne hazırladı? Subhanallah. Bak Kur'an'ın en acip pasajlardan bir tanesini okuyacak <Sessizlik> inşallah. Ve a'tedna limen kezzabu bis sa'ahati se'ira. Ve kıyametin saatini yalanlayanlara var ya... Çok çılgın bir ateş hazırladık. Çok çılgın, çok dehşet verici bir ateş. Akhir, normal bir ateş değil. Ne Arapçada ateş demek? Akhir ne demek? Çılgın bir ateş. Çılgın. Dehşet verici bir ateş. Bir de akhir düşün. Şu an dünyada bir vulkanı düşünün. Akhir neredeyse 1500 derece. Subhanallah. İçine girsen seni anında siler. Bu dünyada olan bir şey. Bir de düşünün, senin Rabbinin dediği çılgın bir ateş nasıl? Bakın kardeşim, hiçbir insan kalkıp da ben bugün kafir oldum demez. Ben kıyametin saatini kabul etmiyorum demez. Ben hesaba inanmıyorum, ben mizana inanmıyorum demez. Neyle başlar? Ya bu Müslümanlara sakalı da ney böyleymiş? Bunların giydiği elbise de neyi böyleymiş? Bu kadınlar niye kendilerini örtüyorlar? Niye kendilerini bize göstermiyorlar? Ve aslında onların sözlerinden şunu anlıyoruz. Onlar hiçbir zaman hak peşinde değildi. Hak peşinde olan araştırır. Hak peşinde olan adam sorar. Hak peşinde olan adam geceleri yatamaz. Ya düşünsene. Adam şunu düşünmesi lazım. Ya bu karşındaki adamın dediği doğru ise ben bu gece ölsem ben ebedi cehenneme gideceğim. Bunu anlayan bir adam gece yatabilir mi? Vallahi mümkün değil. Ay mümkün değil. Sa'id İbni Cubeyr. Allah ona rahmet eylesin. Diyor ki bu ayetteki cehennemden kasıt irinlerin aktığı bir vadidir. Yani Allah Azze ve Celle insanları yakacak, onların ciğerleri, böbrekleri, mideleri akacak, irinleri akacak ve diğerlerine de onların akmış olan irinleriyle azap edecek. Diyor bu ayetteki cehennemden kasıt budur. Ahi cehennemde öyle yerler var ki, Öyle dehşet yerler var ki Vallahi Allah Resulü bize haber verdi Aleyhisselatü Vesselam Diyor cehennemin bazı yerleri Cehennemin bazı yerlerinin Azabından, şiddetinden Allah'a sığınıyorlar Ahi, Peki nasıl bir ateş? Bu ateş hakkında birazcık Konuşalım inşallah. Rabbimiz Mulk Suresi'nde Diyor ki Tekadu temeyyazu minel ghayyiz Allahu Ekber Diyor öyle bir ateş ki Öfkede neredeyse çatlayacak neredeyse ayrışacak bir gibi olur. Yani düşün öyle bir ateş ki ahi öfkeden çatlayacak kafirler için hazırlanan ateş. Bakın bir ayet size daha okuyayım inşallah. Ka'af suresinin 30. ayet. Ve ayeti. وَيَوْمَ li لِجَهَنَّمْ O gün ki bir cehenneme şöyle diyeceğiz هَلِمْتِ <gülüyor> لَعْتِي Sen doldun mu? Bak Allah Azze ve Celle cehenneme soruyor. Sen doldun mu? Sizce ne diyor? Hel min mezid Daha fazla yok mu? Allahu ekber Ne'uzu billah Allah bizi muhafaza eylesin Cehennem rahmet göstermeyecek Bakın nasıl bir cehennem? Allah'ın izniyle devam edelim Bakın ahi Cehennem hakkında Kur'an'da bir daha olmayan bir şey okuyacağız şimdi Allah nasip edersin İza ra'ethum min mekanim ba'idin Diyor o cehennem O kafirleri Uzak bir mekanda gördüğünde bak cehennem kafirleri uzak bir yerden uzak bir mekandan gördüğünde semi'u laha taghayyuzan ve zafira o kafirler o müşrikler onun öfkesini cehennemin öfkesini ve uğultusunu işitecekler. Allahu ekber. Bu da niye böyle olacak akhi? Subhanallahü Ekber Rabbimiz muhafaza bulursun İmam Suddi diyor ki Bu nasıl ne kadar uzak bir mesafe Ki Allah Azze ve Celle diyor uzak bir mesafe Diyor ki 100 yıllık mesafeden Görecek 100 yıllık mesafeden gördüğü Kafirlere müşriklere öyle bir siniri Öyle bir öfkesi olacak ki O kafirler onun uğultusunu Ve öfkesini duyacaklar Bakın ateş normalde cansızdır Ama cehennem cansız Olmayacak ahim اِذَا diyor. Onları gördüğünde... Aki ah, cehennem görür mü? Allah Azze ve Celle gördürürse görür ah. Seyyid Kutup tefsirinde bu ayeti şöyle tefsir ediyor. Diyor, çok uzak bir yerden cehennem sağa bakacak, sola bakacak. Uzakta kâfirleri görecek. Müşrikleri görecek. Allah düşmanlarını görecek. Diyor, onlara olan öfkesinden dolayı diyor tutuşmaya başlayacak. Ses çıkarmaya başlayacak. O kafirler de 100 senelik mesafeden bunu duyacaklar. Ondan sonra neyi biliyor musun ahi? Bunların üzerine yürümeye başlayacak. Cehennem bunların üzerine yürümeye başlayacak. Ahi. Bir de o günü tasavvur et. Sağa kaçmak yok. Sola kaçmak yok. Arkaya kaçmak yok. Olduğun yerde gelen cehennemi görüyoruz. Ahi bunu bir tasavvur etsene ya. Dünyada Allah Azze ve Celle seni serbest bırakmış. فَمَنْ شَاءَفَ الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَفَ الْيَكْفُرْ İsteyen iman etsin isteyen küfür etsin Ama vallahi ahirette istediğin yere gidemeyeceksin Dünyada ne yaptıysan onun karşılığını bulacaksın Daha fazlası yok Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sahabesiyle konuşuyor Sahabe şaşırıyor Bakın, Cehennemin gözleri önündeki oturacağı yere hazırlansın buyurulmuştur Tamam Sahabe şaşırıyor Ya Nebi Ya Nebiyallah Ey Allah'ın Nebisi Onun gözleri mi var Cehennemin gözleri mi var Denildiğinde Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuyor. Diyor bu kendilerine uzak bir yerden gözün görükünce ethum, onlara bakınca ayetini okuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahi tevil yapmaya gerek yok. Cehennemin gözleri var. Bu ne demek? Ahi kontrollü bir şekilde yakacak. Seçerek yakacak. Müslümanlara dokunmayacak Allah'ın izniyle. Rabbimiz muhafaza eylesin. Bakın size bir rivayet okuyayım. Yani. Selefteki imana bak yani. Ebu Wa'il Bize rivayet ediyor Diyor ki Biz Abdullah İbni Mes'ud Radiyallahu anhu ile Beraber dışarıya çıktık Diyor ki Rabi İbni Haysem de Bizimle birlikteydi Bir demirciye uğradık Abdullah İbni Mes'ud Birden diyor Demirin içindeki ateşe Bakarak durdu Tamam Daldı yani Tabiri caizse Rabi İbni Haysem de Ona baktı Ve düşecek gibi Yana eğildi Korkudan Ateşi görüyorlar Cehennemi hatırlıyorlar Subhanallah Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu Bunlar devam gidiyor. Daha sonra Fırat Nehri sahilinde, Fırat kenarında büyük bir kireç ocağına uğradı. Ocağın ortasında alevlenen ateşi görünce bu ayeti okudu. Bu kendilerine uzak bir yerden gözükünce onun kaynayışını, öfkesini ve uğultusunu duyacaklar. Duydular, ayetini okudu. Rabi İbni Haysem bayılıp yere düştü. Onu ailesine evine taşıdılar adam uyanmıyor ahi Abdullah öğleye kadar başında bekledi tamam adam bir daha yılmadı. Allah ona rahmet eylesin ahi peki bu nasıl bir manzara bu kafirler için çok uzak bir mesafeden anlıyorlar üzerlerine nasıl bir felaket geliyor bakın Abdullah İbni Abbas bu ayet hakkında ne diyor diyor ki şüphesiz kul ateşe sürükledir de ateş iyi dinleyin Katırın arpaya iç çektiği gibi bir iç çeker o kafire karşı. Yani katırı düşünün affedersiniz, hayvana düşünün, arpayı gördüğünde böyle hani şehvetlenir, onu ister, içini çeker ya, diyor ateş aynı o şekilde şehvetlenecek, onu yakmak için. Diyor ki, bakın iyi dinleyin, sonra öyle bir uğuldar, yani öyle bir ses bunu verir ki diyor korkmadık hiçbir insan kalmayacak. Başka bir rivayette bu ayetle alakalı Ubeyd ibn Umair'den rivayet eledine göre diyor ki Cehennem öyle bir şekilde kaynayacak. Öyle bir şekilde uğultayacak. Hiçbir melek ve hiçbir peygamber kalmayacak ki sırtlarındaki etler seyrir halinde yere kapanacak. Korkudan kim? Peygamberler ve melekler. Allahu Ekber. Hatta İbrahim aleyhisselam Dizleri üzerine çökecek ve diyecek ki Ya Rabbi bugün senden ancak kendi nefsimin kurtarılmasını istiyorum. Bak İbrahim Aleyhisselam Halilullah diyor. Başkasını düşünmüyor ki. Ya Rabbi bugün senden sadece kendi nefsimin kurtulmasını istiyorum. Düşün İbrahim Aleyhisselam'ın böyle bir şey söyleyip de gördüğü o ateş ne fena bir ateşti. Rabbimiz muhafaza eylesin. Peki ben size şunu söyleyeyim. Daha beteri olur mu bu anlattıklarımızda? İnsan ol der ki yok olmaz. Vallahi daha beteri var. Bakın ondan sonraki ayetleri okuyalım inşallah. وَاِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّن۪ينَ دَعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا Onlar elleri boğazlarına bağlanmış bir şekilde onun yani cehenneme dar bir yerden atıldıklarında daracık bir yerden atıldıklarında orada helak olmayı temenni edecekler. Ey ölüm gel bizi kurtar. Ey yok olma gel bizi kurtar. Allahu Ekber. Bakın şimdi Allah Azze Hocası onlara ne diyor? La ted'ul yevme zuburan vahiden Bugün sadece bir tane helak olmayı istemeyin. Bunun için çağırmayın. وَدْعُ ثُبُورًا كَسِيرًا Çokça helak olmayı bugün isteyin. Allahu Ekber. Bakın ahi şunu şöyle tasavvur edin. Cehennem uzaktan geldi, geldi, geldi, geldi. Tam bunların önüne geldi ya. Allah Azze ve Celle onları dar bir yerden oraya atacak. Niye? En son acaba bir rahmet var mı? Acaba bir kaçış var mı? Bu hisleri yok etmek için. Tamam mı kardeşim? Bakın Kata'da Radiyallahu anhu Abu Ayub El Ensari Radiyallahu anhu'dan rivayet ediyor. O da Abdullah ibn Amr'dan rivayet ediyor. Ahi iyi dinleyin. Bu onun en dar yerine atıldıkları zaman ayet hakkında şöyle söylüyor. Mızrağın alt demiri kadar dar bir yerden oraya atılacaklar. <gülüyor> yani bu ne demek biliyor musun ahi? Sen daha cehenneme girmeden önce Allah Azze ve Celle seni ezecek. Peki niye eziyor? Hani siz alay ediyordunuz peygamberle? Hani siz alay ediyordunuz Müslümanlarla? Bak Allah Azze ve Celle büyüklenen insanları küçücük yerden sokuyor. Hani siz müstekbirdiniz? Dünyada kendini o kadar büyük hisseden, o kadar kibirlenen, o kadar tağutlaşan insan bir mızrağın deli böyle altındaki demiri var ya öyle bir yerden cehenneme girecek. Allah Azze ve Celle aslında orada ne diyor biliyor musun? Mahi? Siz bu kadar küçüksünüz. Başka size hiçbir şey yok. Bakın bir tane daha okuyayım size inşallah. Yahya ibn Esad radıyallahu anhu aleyhissalatu vesselam'a şöyle söylediğini söylüyor. Diyor, elleri boynlarına bağlı olarak onun en dar bir yer atıldıklarına zaman bu ayet hakkında şöyle söylüyor. Yani bu soruldu ona. Hani Bu ayetin kasıt nedir? O da şöyle söyledi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki onlar kazığın duvara zorla vurulduğu gibi zorla cehenneme atılacaklar. Allah Azze ve Celle Er-Rahman'dir Er-Rahim'dir Abi bununla beraber El-Adil'dir Adaletli olandır Bütün hayatını Eziyetlerle Beraber yaşayan Bir Müslümanlarla Hayatını Hiçbir şekilde Allah'ın şeriatına Uydurmayan bir kafire Aynı şey verir mi? Sen Allah Azze ve Adaletsiz olduğunu mu Zannediyorsun? Vallahi öyle bir Rab yoktur Celle Celaluhu Onlara işte bu ayet Söylenecek Bugün Helak olmayı Bir kere istemeyin Birçok sefer isteyin. Hani bunlar değişik yerlerde istiyorlar ya. Hani Müslümanlarla da alay etmişlerdi ya. Vallahi Allah Azze ve Celle onlarla alay ediyor. Diyor bugün sadece bir kere istemeyin. Birçok sefer isteyin. Subhanallah. Bu thubura kelimesi var ya. Akhir alimler sayfaları yazmış. Bu thubura Hani bu helak olma. Ben helak olma diye bir meal verdim. Ne anlama geliyor? Bakın dahak diyor ki bu ayet iki geçen thubura kelimesi helak olma manasına geliyor. Amma velakin, İbn Kesir diyor ki, hayır, kuvvetli görüş o değil. Kuvvetli görüş diyor, hem helaki, hem zayıflanmayı, hem hüsranı, hem de yok olmayı bir arada barındırıyor. Yani bu adamlar helak olmayı isteyecek, ahi. zayıflayıp tükenmeyi isteyecek, yok olmayı isteyecek. Ama aslında bu insan fıtratına tersdir biliyor musunuz? Çünkü bir insan tek başına okyanusun ortasında bile kalsa, ...yaşamak için elinden gelen her şeyi yapar. Allah Azze ve Celle bunu insanın fıtratına vermiştir. Yani kendine bırakmazsın, zaten gemi yok, ben öleceğim demezsin. Elinden gelen her şeyi yaparsın. Ama bakın öyle bir azap ki adam yok olmayı istiyor. Bir de bir kere değil, birçok yerde istiyor. Sübhanallah. Bakın şunu söylemem lazım, i̇yi, burayı iyi anlayın. Bu adamlar daha yeni cehenneme girdi. Bak çokça azap görmüş insanlar değil. Akı Daha yeni girdiler. ''Düşün öyle bir azap ki adam yok olmayı direkt baştan istiyor.'' Ama ha bakın ayette bir incelik var. Adamlar şöyle diyor mu? Bize zulmediliyor. Biz bunu hak etmedik. Ağızlarından bir kere bile çıkmıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle onların hak ettiğinin karşılığını veriyor. Onun için daha önce dedim. Allah Azze ve Celle el adl olandır. Adaletli olandır. En adaletli olandır. Ben de şöyle söylüyorum. Allah Azze ve Celle onlarla alay ediyor ya. Biz de bugünkü müşriklerle alay edelim. Hani siz Müslümanlara örümcek kafalı diyordunuz? Hani siz benim peçeli bacıma ninja diyordunuz? Bir tane istihbaratçı keferenin dediği gibi. Tamam. Hani siz diyordunuz bugün böyle yaşanmaz. Bırakın insanlar hür yaşayın. Siz insanlara niye bir şey dayatıyorsunuz? Bugün böyle olur mu? 1400 sene önceki hükümler bugün tatbik edilemez. Diyorlardı ya. Allah Azze ve Celle işte sizle böyle alay edecek. Bugün yok olmayı, helak olmayı tek bir kere istemeyin. Çokça isteyin. Subhanallah. Peki ben de şunu da sorayım. Peki münafıklar nece olacak? Müslümanları satan, tağutların önünde Müslümanları ele veren, Müslümanlar hakkında konuşan, Müslümanların arkasında plan çeviren, ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi utanmaz bir şekilde yüzleri kızar mı kızarılmayacak bir şekilde Müslümanların arasında halen gezen münafıkların hali ne olacak? İnnel münafıkîna fi'd-darikil esfel minen nâr. <gülüyor> Münafıklar ateşin en dibinde olacak. Bundan daha büyük azabı tadacaklar. Rabbim bizi nifaktan muhafaza eylesin. Sübhanallah. Bak insanın kalbi daralıyor öyle değil. Sübhanallah.